allah Teala'nın zatında ve sıfatlarında ve zatında herhangi bir değişim olur mu? Olmaz. Ne zatında ne sıfatlarında hiçbir değişme, tegayyür, eksilme, artma, bir halden bir hale geçme olmaz. Bunlar hudus belirtileridir. Cenab-ı Hak havadisin kendisine hulûlünden münezzehtir. Ona değişiklik arıza olmaz. O bir halden bir hale geçmez sıfatlarında bir değişiklik olmaz. Artma, eksilme olmaz. O e, özellikle Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını e, bu meseleleri kavrayabilmek için sıfat ilahiye üzerinde e, iyi bilgilenmiş olmak gerekiyor. Özetle Cenab-ı sıfatları iki türlüdür. Zati ve fiili sıfat. Zati sıfatları da iki türlüdür. Sübuti ve selbi. Bu sıfatlar içerisinde selbi dediğimiz sıfatları çok iyi kavramak lazım. Bunlar başka hiçbir varlıkta bulunmaz. Cenab-ı Hak'ta bulunmadıklarını tahayyül etmek bile caiz değildir. Bunlar vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, kıyam bi nefsihi ve muhalefetün lil havadis'tir. Cenab-ı Hak havadise muhaliftir. Onun bütün sıfatları, zatı havadisten münezzehtir ve başkadır. Havadis nedir? Sonradan olmuş her şey. Zaman, mekan, arş, kürsi, insan, uzay, uydu, galaksi, samanyolu ne varsa, sonradan yaratılmış ne varsa Cenab-ı Hak'tan başkadır. Cenab-ı Hak da bunlardan başkadır. Selvi sıfatları çok iyi öğrenmek, kavramak lazım.